Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim, ahireti yeryüzünün mihrabına koyar, o mihraptan konuşur, o mihraptan hakikati anlatır. Öyle yapıyor yine. Namaza o mihraptan çağrıda bulunuyor. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ اِذِي يَتَفَرَّقُونَ Kıyamet, ahiret, o büyük hesaplaşma başladığı zaman, kıyamet koptuğunda insanlar, kafirler ve Müslümanlar olarak ikiye ayrılacaklar. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ Onlar cennette, onlar derin bir surur içerisinde Allah'ın nimetlerinde olacaklar. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara, kafirlere, ahiret yok diyenlere, Allah'la buluşmayı reddedenlere. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَىٰ Onlara gelince onları büyük bir azap bekliyor, kıyametin azabı. Buradan فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ Namaza geçiyor Kur'an-ı Hakim. Gördünüz, insanlar ikiye ayrılacaklar. Kafirler ve Müslümanlar. Kafirleri ebedi bir felaket, helaket bekliyor. Müslümanlar ise... Onlar cennet bahçelerinde derin bir surura garp garp olacaklar. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine mazar olacaklar. Bunları gördünüz. Eğer bu manzaradan kurtulmak istiyorsanız, cehennemin azabından kurtulmak istiyorsanız, Allah'ın cennetine muhatap olmak istiyorsanız, fa بُرْدَكِ فَصِيحَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ Akşama girdiğiniz zaman Allah Azze ve Celle'yi tesbih edeceksiniz. Akşamı kılacak yasayı kılacaksınız. Fesubuhan Allahi ح۪ينَ tumsun. وَحِيْنَ تُسْبِحُونَ Sabah olduğu zaman, fecir vaktinde, karanlığı yaracak, ben geldim ya Rabbi diyecek huzuruna çıkacaksın. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُسْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bir ara cümlesi getiriyor buraya. Seni namaza teşvik edebilme adına... Âlemde gördüğün, yer ve gökteki her şey Allah Azze ve Celle'yi hamd ediyor, onu tesbih ediyor. وَعَشِيَّ وَحِينَ تُذْهِرُونَ O halde bu kadar namaz fazla deme, kalk ve ikindi vaktinde İş görüşmelerinin en yoğun olduğu zaman o anda da ben geldim Ya Rabbi de huzura çık. وَهِيِّنَ تُذْهِرُونَ Öğle vaktinde yani güneşin o değişim ve dönüşüm vakitlerinde sabah alem karanlıktan aydınlığa doğru yürüyor. Ben geldim Ya Rabbi diyorsun. Öğle vaktinde güneş İzmi Hilal'e doğru batmaya doğru gidiyor. ''Ey güneşin, yer ve göklerin sahibi ben geldim. İkindi ömrünün bitişini sana anlatıyor huzura geliyorsun. Akşam artık ecel vakti. Ruhunu Allah'a teslim ettin. Onu anlatıyor.'' Aydınlıktan karanlığa dönüştü dünya Huzurdayım ya Rabbi Farkındayım Bütün bunların sahibi Maliki sen Beni de sana kul olmak için Aleme dünyaya gönderdin diyorsun Yatsı tekfin ve tecihizinizi size anlatıyor. Kefenlendiniz toprağa koyacaklar. Dünya ile rabıtanız alakanız kalmadı. Yine ben geldim huzurdayım ya Rabbi diyorsun huzura kalkıyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, İmam kardeşlerim, Müezzin kardeşlerim, Dora mi fasola ile değil, yürekten okudukları. Allahu Ekber, Allah güç ve kuvvette, hiçbir mahlukat onun karşısına çıkamaz. Rabbim seni huzuruna davet ediyor, Allah Azze ve Celle, huzura geliyorsun. Allahu Ekber deyince büyük kabul ettiğin, gücüne, kudretine teslim olduğun, huzurunda eline bağladığın, elini bağladığın ne kadar makam varsa, Allahu Ekber deyince hepsi zerre haline geliyor, toz haline geliyor. Senin gücün, kuvvetin karşısında kimseler duramaz Ya Rabbi diyorsun Tesbih ediyorsun. Subhanekeyi okuyorsun. İstiaze ve besmeleyle Elhamdülillahi Rabbil alemin. Âlemlerin Rabbine hamdolsun, yer ve göklerin sahibine hamdolsun, sadece Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın değil, âlemlerin Rabbine hamdolsun, beni huzuruna kabul eden Rabbim sana hamdolsun. وَذْكُرِ اسْمَا Rabbike, <Sessizlik> وَتَبَتَّ لِلَيْهِ tebtila. Kur'an-ı Hakim Rabbimize yönelişi bize anlatırken daraldınız, etrafınızda bir çember var, sürekli sizi kuşatıyor, içine alıyor, alacak ve yok edecek. Huzura duruyorsun. <gülüyor> Namazda Rabbini zikredecek, onu tes tesbih edeceksin. Ve tebette lileyhi tebtilâ. ''Anneden, yardan, serden, dünyalık neler varsa onlardan kofuyor, ben geldim ya Rabbi şah damarından.'' Madem ki bana daha yakınsın, işte huzurundayım. Dünyevi bütün alakalardan, bütün rabıtalardan kopup da huzuruna geldim. Rabbul meşriki vel mağribi la ilahe illahu, hu fettehidhu vekila Allah Azze ve Celle ile namazda baş başa kalınca o ruha erince, o makama yükselince, o zaman perdeler açılıyor namazda. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ ''Doğunun Allah'ı Sen, Batının Rabbi Sen, La İlahe İllâhu'' ''Senden başka otorite, güç, anlayış, Kur'an'dan başka talimat tanımıyorum, kabul etmiyorum Ya Rabbi'' ''Fettehidhû vekilâ'' ''Ona sığınıyorsun, ondan başka barınak, ondan başka sığınak yok, Onun namaz kılarken ilan ediyorsun, itiraf ediyorsun'' Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamdolsun ya Rabbi Beni huzuruna ka kabul ettin Elem nahlukküm mimma immehin Bir damla Bayağı sudan yaratılmıştım. Valinin huzuruna giderken kalemden randevu almak gerekir. Şunların bunların huzuruna girmek protokol kurallarına tabi. Ama sen beni huzuruna aldın ya Rabb. Sana hamdolsun elhamdülillahi rabbil alemin. Kul araiyetum inja Allahu aleikum elleyles sarmadan ila yevmil kıyama. Sarmadan ila yevmil kıyameti men ila Allah buyuruyor ki ahbirunu söyleyin hadi konuşun bakalım eğer Allah Azze ve Celle yeryüzüne gecenin hükmünü verse bütün anlayışlar ideologlar güç merkezleri bir araya gelseler Allah yeryüzünü karartsa onlar gündüzü getirebilirler mi? Maişetinizi kazanmak için tarlalarınıza ektiğiniz o ekinler güneşi alması için o güneşi, ziyayı Allah dünyaya gecenin hükmünü verse getirebilirler mi? Ey güneşi getiren bizi huzuruna kabul ettin sana hamdolsun. Kul <Gül> araiyetum inja'alallahu aleikumun nahara sarmadan ila yawmil kıyame men ilahun gayrullah yatiikum bilaylin taskununa fi ed allahu haze ve celle yer yüzune sürekli gündüzün hükmünü verse gündüz olacak bundan sonra dese geceyi israt edeceğiniz dinleneceğiniz, evinize döneceğiniz, yavrularınızla, ailelerinizle beraber olacağınız, o geceyi Allah'tan başka getirecek güç, kuvvet merkezi var mı? Ey aydınlıktan sonra, Dinlenelim diye geceyi getiren Allah'ım, güneşi döndüren Allah'ım, bizi namazla protokol olmadan huzuruna kabul ettin. Sana hamdolsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Niçin her rekatta Fatiha'yı okuyorsunuz? Ne diyorsunuz Allah Azze ve Celle'ye? Yuhricul <gülüyor> hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayy ve yuhyi arza ba'de mevtiha. Ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran Yeryüzüne hayat veren Ölüleri dirilten Allah'ım Tavuktan yumurtayı Yumurtadan tavuğu çıkaran Allah'ım Bizi huzuruna kabul ettin Sana hamdolsun Ya Rab Elhamdülillahi Rabbil Alemin Baş başa Rabbinle baş başa görüşüyorsun Ne kadar istiyorsan o kadar geliyorsun ''Etrafta sıkıntılar var, İslam'ı yaşamanın önünde engeller var, kız çocuğu tesettür emrini Rabbinin yerine getirince annesinden babasından baskılar görüyor.'' ''Anavutluk'ta küçük kız çocukları, İslam'ın emri tesettür onu yerine getirmişler, İmam Hatip okuluna kaydolmuşlar, eve dönünce anneleri baskı yapıyor.'' Okulu bırakın. Bu halde Avrupa'nın ortasında örtüyle dolaşamazsınız. O kız çocuklarına evlerinde baskı var. Müslüman delikanlılar mahremiyete bütün mevcudiyetleriyle teslim olduklarından dolayı okulda dekanından, rektöründen, amirinden, memurundan baskı görüyorlar. Kur'an-ı Hakim onlara diyor ki, belki onlar sizin memuriyetinizi Tehdit ediyorlar. Sizi diyorlar, şu makamlara, şu rütbelere getirmeyiz diyorlar. Kur'an-ı Hakim, o hamd Allah sana diyor ki, Ya عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَاِيَّا يَفَعْبُدُونَ Ey iman eden kullarım yeryüzü geniş. Mekke'de sahabi Allah Resulüne geliyor. Ya Resulallah diyor, eğer Mekke'den gidersek başka yerler, başka topraklarda... Biz hayatımıza nasıl devam edebilir? Nasıl ayakta kalırız? Yerimizi, yurdumuzu nasıl terk edelim? Ya eyyühellezine amenu inne ardi vasiatun yer yüzü geniş. Kullu nefsin zaikatul mautu thumma ileynaturcaun. Evinizde de ölüm var, hicrette de ölüm var. Allah'ın buyruklarını yaşarken de ölüm var, Allah'a isyan ederken de ölüm var. Allah ve Resul davasına hakim kılma uğrunda yürürken de ölüm var. Kenarda köşede çekilip zelil bir halde otururken de ölüm var. O halde madem bir defa ölüm var neden Allah yolunda olmasın? Kullu nafsin zaikatul maut thumma ileyna turcaun Sahabe çıkarsak ya Resulallah kredi kartımız yok maaş kartımız yok sosyal güvencemiz yok buradan Medine'ye nakledecek malımız da yok ve eyyu min dabetin la tahmilu Öyle yeryüzünde zayıf bir çare mahlukat var ki ve kayyimin dabetin la tahmilu rizqaha karınca küçücük rızkını taşımakta zorlanır kan ter içerisinde götürür yavrularına götürür gelecek yıla yığınak yapar biriktirir Allahazze ve celle o bir çare mahlukatın hayvanların rızkını gönderir onu verir de sen Allah ve Resul buyruklarını hakim kılarken Eşkıya sana engel olsa Kur'an düşmanları sana engel olsa Muhammed Mürsi gibi demir parmaklıklar içine alsalar seni Karıncanın rızkını gönderen Allah Azze ve Celle Seni unutur mu Müslüman Bize bu ayetleri indiren Bunlarla yolumuzu açan Semadan yüreğimize cesareti yağdıran Sana hamdolsun Elhamdülillahi Rabbil Alemin onun için Fatiha okuyorsunuz, onun için Rabbinizin huzuruna her duruşunuzda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Anlatıyor, bir genç kardeşim arıyor Hocam diyor, Kur'an'ı anlatmaya memur bir adam Diyor ki 14 asır önce inen bir kitabı bu asrın değerlerine nasıl hakim kılacaksınız olmaz diyor. Kur'an'ı anlatmaya memur ama Kur'an'a meydan okuyor. Eğer sen orada ayağa kalkıp o ağ aklı, idraki fosilleşen, ''Türkçe konuşan ama batının çocuklarına, oryantalizmin çocuklarına'' ''Ve rabatnâ alâ kulûbihim, iz kâmû fekâlû rabbûnâ rabbûs semâvâti vel arz'' O Ashab-ı Kehf gibi zalimlere, eşkıyalara, masanın üzerine oturup eline aldığı Kur'an'a meydan okuyanlara ashabı ı Kehf gibi meydan okuyabiliyorsan namazda hak ediyorsun ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bizi huzuruna kabul eden Rabbim'' Ashabı kehvi, onlar gibi duruşu, istikameti, direnişi bize öğreten Allah'ım sana hamdolsun. وَرَبَطْنَا ala قُلُوبِهِمْ Sılalar var namazda. Mihrab, kuran Hakim, ahireti mihra, dünyanın mihrabına konuşuyor. Namaz kılarken... Allah'la sıla var, ''Malik-i Yevmiddin'' diyorsunuz, devam ediyorsunuz. ''Peki ya bu adamlar var, bunlar sınıfı geçmeme engel olurlar, bunlar akademik kariyer almama engel olurlar.'' ''Peki Kur'an sana diyor ki, ''Malik-i Yevmiddin'' bir de ahiretin sahibi var.'' Onlar burada hüküm ferma olabilirler. Kulum, sen onların karşısında zillete mahkum olmak için değil, Maliki Yevmiddin, o Allah ile irtibatını kuracaksın. Yok olacak onlar, yok. İyyake na'budu ve iyyake Bir Allah dostu namazdan sonra düşüp bayılıyor. Kendine gelince diyorlar ki neden bu hal? Namazda İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Rabbime söz veriyorum. Sadece sana ibadet edecek. Sadece senden yardım dilenecek. Ama aciz kaldığım, zavallı kaldığım anlar insanlara meylediyorum. Onlara yöneliyorum. Rabbim bu ayette ona verdiğim sözü hatırlatırsa ahirette cevabını nasıl veririm namaz kılarken aklıma bu geldi. İhdina sıratal mustakim. Orada diyorsunuz ki bu yolda sabit kılayım ya Rabbi. Bu yol beni içine alsın. Allah yolunda kaybolayım ya Rabbi. Kur'an hakime sünneti seniyyeye ittiba sözü veriyorsunuz. Kardeşlerim, namaz kılarken bütün organlarınız tayakkuz halinde. Bütün organlarınızla Rabbimizin huzurunda duruyoruz. Dilimiz bu ayetleri okuyor. Hamd sana ya Rabbi diyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Belki arkada duruyorsun, imam okuyacak. İmam okurken aklınla bu ayetleri düşünüyorsun. Bu ayetlerin sahibine verdiğin sözleri hatırlıyorsun. Eğer manayı anlamıyorsan, Rabbimin kelamıdır. Allah kelamı Allah'ın talimatlarına uyma mecburiyetim var. Derin bir teslimiyet ve istirak haliyle dinliyorsun kalbin teyakkuz halinde Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın buyurduğu gibi ihsan makamındasınız huşu makamındasınız masivadan maveraya yükseliyorsunuz kad eflahal mu'minun alladinhum fi salatihim khashuun huşu halinde bütün kayıtlardan dünyevi bütün engellerden kurtuldunuz Kalbiniz, aklınız ve dilinizle namaz kılıyorsunuz. Bu ayetleri, bu ayetlerin manalarını tefekkür ederken... Artık bedeniniz buna tahammül etmiyor, rüküya kapanıyorsunuz. Rüküde hem bükülen belinizle Allah Azze ve Celleyi tesbih ediyor, tazim ediyor. Subhana Rabbiyal azim mecaliniz kalmadı ama o kısık sesinizle rüküh halinde yine yer ve göklerin sahibini tazim ediyorsunuz. ''Ayağa kalkıp devam etmek istiyorsunuz, rüküden kalkıyorsunuz, kavme halinde gücünüz yok, taketiniz yok.'' ''Vaktarip'' buyuruyor Kur'an Hakim. ''Secde et, yaklaş, yaklaş, bana gel.'' diyor. Ayağınızı koyduğunuz yere başınızı koyuyorsunuz. Artık ben yok Ya Rabbi diyorsunuz. Ben diye bir şey yok. Ahmet yok, Hasan yok, Fatıma, Zeynep yok. İşte ayağımı koyduğum yere başımı koydum Ya Rabbi. Hz. Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak Firavun'a gönderirken salat السَّلَاةَ لِذِكْرِ Firavun'un karşısında beni hatırlarsan ayakta durabilir. Beni hatırlarsan hakikati söyleyebilirsin. O halde ve akimis salat elzikri Beni zalimlerin, eşkıyaların yanında hatırlayabilmek için namaz kıl. Namazda bütün bunlar zihninde. Secdede durmuyorsun. Hem oraya koyduğun başınla, hem dilinle Subhana Rabbi'ye diyorsun. Seni tesbih ediyorum ya Rabbi. Madem dereler, denizler, okyanuslar, Kuşlar, balıklar, ağaçlar, çiçekler seni tesbih eder. Ben de dünyadaki bu muazzam koraya uydum. Her anında seni tesbih ediyor, seni tazim ediyorum ya Rabbi. Kalkıyorsun, tahiyattasın artık. Orada tahiyata başlıyorsun. ''Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu'' ''Rabbinle sıla kurmuşsun, Rabbinle sılayı sana öğreten'' ''Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamı unutmuyorsun'' ''Oturunca Allah Resulü aleyhisselamla orada sıla kuracaksın'' ''Birkaç gün önce bir kardeşim ağlayarak geldi'' ''Hocam dedi oğlum var, falanları okuyor, filanların makalesini okuyor'' Allah Resulüne düşman oldu. Diyor ki, ''Peygamber, siz biz Kur'an anlayacağız. Kim Buhari'ye, Müslüme giderse şirk olur. Hadis olmadan Kur'an anlaşılacak. Kur'an bize yeter.'' diyor. Allah Resulü'nü, onun sünnetini, onun yolunu anlatamıyorum, oğlum karşı çıkıyor. Getirdi, burada kardeşlerim var. Derseydik, ''Elhamdülillah, yarım saat.'' Ona Kur'an'ın ayetlerini, Rabbimin talimatlarını okudum. Gözleri doldu. Yüzünde derin bir mahcubiyet hali. Ben Peygamber aleyhissalatu vesselama lisan haliyle nasıl bu edepsizliği yaptım? Yarın Rabbimin huzuruna çıkınca وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ الِنَّاسِ Kur'an'ı açıklama yetkisini ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a verdim. ''Sen nasıl onu devre dışı bırakıp da oryantalizmin yerli işbirlikçilerine Kur'an'ı teslim edersin?'' ''Gözündeki o kızarıklıkta, yüzündeki mahcubiyette, kıyamet günü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşınca ''Bunun hesabını nasıl veririm onu düşünüyor. Ey bu camiyi dolduran ilim talebesi kardeşlerim!'' A İslam adına Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a düşman olarak yetiştirilenlere o gücünüz, kuvvetiniz, takatiniz ne kadar yetiyor gitmezseniz Allah'ın huzurunda bunun hesabını veremeyiz kardeşim, veremeyiz. Yemeği içmeye, keyif almaya gelmedik elhamdülillah. Rabbim'den başka kimseye verecek hesabımız yok. Ondan başka kimseden beklediğimiz hiçbir şey yok. Kul olmaya geldik. Her mecliste Allah ve Resul buyruklarını söyleyeceksiniz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi Kur'an'ın ve Efendimizin talimatlarını duyunca ''Semi'na ve ata'na'' diyeceksiniz. Bütün mevcudiyetimizde işittik ve itaat ettik. Namazda sıla var. Oturuyorsunuz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Selam sana olsun ey Resul. Allah Resulünü selamlıyorsun. Ya eyyüha resulü bellig ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden kendine tebliğ edilen indirileni... İnsanlara anlatan Hazreti Muhammed sana selam olsun. Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffar. Küffara karşı cihad eden, İslam'ın önündeki engelleri kaldıran... Bedir'in, Uhud'un, Hendey'in kumandanı, Mekke'nin Fatih'i, Hazreti Muhammed sana selam olsun diyorsun. Ve yuallimuhumul kitâbe <Sessizlik> vel hikme, Kur'an'ı bize öğreten Ebu Bekir'in, Ömer'in, Fatıma'nın, Zeyneb'in hocası, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana selam olsun diyorsun. Namaz diyor ki, Allah Resulü ile irtibat kuracaksın. Onunla sılayı tesis edeceksin. Her tahiyyata oturduğunda diyeceksin ki, kuran Hakim Allah Resulü olmadan anlaşılmaz. Namazda sana bunun sözünü veriyorum Ya Rabbi. O hale devam ediyorsun. Sonra Allahümme salli salatu selamlara devam ediyorsun. Hz. İbrahim'e Allahümme salli ala Muhammedin diyorsun. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a salata devam ediyorsun. Namazın içinde Allah Resulü Aleyhisselam'la irtibat kuruyorsun. Bütün bunları namazda bize öğreten Rabbim sana hamdolsun elhamdülillahi rabbil alemin. Selam veriyorsunuz. Namazdan ayrılıyorsunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Diyorsunuz ki ey dünya dinleyin. Şimdiye kadar falanları filanları dinlediniz. Şimdi Müslümanı dinleyin. Namazın değiştirdiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi konuşuyor. Esselamu aleyküm. Bundan sonra dünyaya barış ve selamet hakim olacak. Ve rahmetullahi, rahmet, merhamet, hayrı, ekmeği, suyu bütün dünyaya ulaştıracaksınız. Dullara, yetimlere, kimler varsa onlara ulaştıracaksınız. Yani cömert olacaksınız. Şöyle diyor şair, öyle cömert adamlar var ki... ''Onlar sayıları az olsa da çokturlar.'' ''Öyle zenginler var ki onların sayıları çok olsa da azdırlar.'' ''Abdurrahman İbni Avf gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden zenginler var.'' Onların sayıları az ama fukaraya tasadduk ederken Suriye'ye bir Müslüman yalnız başına orada kardeşlerim var der kimse duymadan bilmeden 250 tır kardeşlerine gönderir. Bunların sayıları az. Ama yardımlarına baktığınız zaman on bin zenginin yapamadığını yaparlar. Fakat öyle zenginler var ki, öyle eşkıyalar var ki, zekat vermeyen, sadaka vermeyen öyle karunlar var ki bu ülkede. Onların sayıları yüzdür ama yüz tane fakir onları bilmez. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyorsun. Artık biz... Dünyaya hakim olursak, namaz kılanlar, namazda hamd edenler, namazda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı selamlayanlar, onlar dünyaya hakim olursa Osmanoğulları gelecek, Osmanlı Beyliği gelecek. Başka anlayışlara, başka düşüncelere inanlananlar da onların sarıklarını selamlayacaklar. Arnavutluk'taydım 15 gün önce. Dediler ki hocam, Osmanlı'dan bizi kopardılar. İki yıl sonra Çanakkale Muharebesi olunca, dedelerimiz Yunan engellerini, mevzilerini haştı. Osmanlı tehlikede, sıkıntıda dedi Çanakkale'ye koştular. İşkodra'dan, Arnavutluk'tan 5000 bin Arnavut Müslüman, Çanakkale'de devleti Aliye'yi, Osmanlı'yı, İslam'ı, hilafeti muhafaza edebilmek için orada şehit düştü. 1965 yılıydı hocam diyorlar. İstanbul'dan buraya bir futbol takımı geldi. İşkodra'nın oradaki takımıyla maç yapacak futbol severler. Mahsaat'ı gelince stada gittiler. Baktılar ki iki ellerinde asa, kambur halleriyle ihtiyar kadınlar, ihtiyar adamlar geldiler, stadı lebalep doldurdular. Delikanlılar hayret halinde, sizin futbolla ne alakanız olur, niçin buraya geldiniz dedikleri zaman, bir Osmanlı evladı görebilir miyiz ölmeden, onun için buraya geldik. Yani siz, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah derseniz, Yavuz gibi olursanız, Abdülhamit Han Hazretleri gibi olursanız, ellediine immeken nahum fil ardi akamus salate ve ateuz zeka. Onlar yeryüzünde iktidarı ellerini aldığı zaman. اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَنَّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ السَّلٰهُ Namaz kılarlar, zekat verirler. Namaz kılmaya insanları davet ederler. Allah'a hamd eder. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a selam dururlar. Medine'nin değerlerini dünyaya hakim kılarlar. Kardeşlerim, bütün organlarınızla huzurda duracaksınız. Diliniz Kalbiniz, aklınız ve bedenimizle huzura geldik ya Rabbi. Dünyadan kopuyorsunuz. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, ya eyüha ladin âmanu, la takrâbû salâte, ân dûm sukara. Sarhoşlar namaza gelmesin, sarhoş halde gelmesin. Çünkü akılları yerinde değil. Akıl yoksa, yani eğer namazın içinde, namazın ruhumda, namazın hakikatinde yoksan yok namaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle eğilip kalkan, namazın ruhundan mahrum birini görünce buyuruyor ki, ''İrca' fa salli fe inneke lem Hayır hayır olmaz, böyle namaz olmaz, böyle Allah'ın huzuruna çıkılmaz. Dön o namazı yeniden, yeniden kıl buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Huzurdasınız. ''Vezükür isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila.'' Rabbinizle baş başasınız. Hazreti Abbad radıyallahu anh, Abbad bin Bişir, Allah Resulü aleyhisselamın öğrencilerinden, namaz kılarken ok yağmuruna tutuyorlar, vücudundan kan boşalıyor ama namazın zevkini o kadar dalmış ki, Abbad bin bir şehir namazdan ayrılmıyor. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh kendinden geçti, yaraladılar. Hz. Ömer biraz sonra şehiden Rabbinin huzuruna çıkacak. Doktorlar acaba ruhunu teslim etti mi? Hz. Ömer Efendimiz'in nabzını ölçemiyorlar. Birisi diyor ki namaz din namaz. Ömer'in huzurunda namaz din. Ömer kalk elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabb'ine hamd olsun deme vakti Ömer. Kalk Ömer Bismillahirrahmanirrahim Kralların adıyla değil senin adınla ya yarab Ömer Kad ud diyeti sala Namaz eda edildi namazın vakti geçiyor dedikleri zaman Ömer radıyallahu an yerinden kalkar kardeşlerim Ömer gibi radıyallahu an Abbad bin Bişir gibi namaz kılın. Allah önümüzdeki engelleri kaldıracak. Şam'a, Bağdat'a, Doğu Türkistan'a, Mısır'a alemi İslam'a selam gelecek, rahmet gelecek. İşte o zaman Selamü aleyküm ve rahmetullah diyorsunuz ya. Namazdan sonra selam veriyorsunuz ya. Bu selamlarınız Londra'da, Paris'te, New York'ta öyle makes bulacak ki çağdaş firavunların putları hakile yaksana olacak.